Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Irmağın Aşağısında Birinci Bölüm Yazan Don Brine, çevirerek radyoyu uygulayan Zekai Yiğitler. Yöneten Baykal Saran, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi Tam Yüksel, teknik yapım Ali Ersoy. Bu bölümde oynayanlar Hans Nezih Alataş, Otto Ünsal Ünlü, Karl Tolga Gariboğlu, Amca Orhan Aral, Eza Duygu Canbaş. Hadi biraz hızlı bakalım çocuklar. Tamam. Hadi. İşte tepe göründü. Ne güzel. Serin serin otururuz hiç olmazsa. Aa. Bugün çok sıcak Hans. Evet. Aha. Ben de terledim. Ay. Sonunda bu yılı da bitirdik Otto. Karnelerimiz kısa zamanda adreslerimize postalanır. Senin meraklanmana pek gerek yok. Doğrudan doğruya geçmişsiniz. Sanki siz geçmediniz. Ottonun da senin de dersleriniz benim kadar iyi Karl. İyi de olsa bütün yaz bu sıcak şehirde pinekleyeceğiz. He, moralini bozma. Bilirsin Hans her konuda liderdir. Bu konuda da bir şeyler düşünür <gülüyor> <abi. gülüyor> Elbette düşüneceğim. Sizi bu yüzden bu tepeye getirdim. Serin, havadar. <gülüyor> Bakın şehir tepeden ne kadar güzel görünüyor. Keşke ben gelmeseydim. İçim sıkılıyor çocuklar. Aman Carl. Okuldan çıktığınızda ne söz verdin? Ya, kendimi çok yorgun hissediyorum. <gülüyor> i̇şte... ...tepenin en güzel yeri burası. Hadi oturun bakalım. Ah, oturun. Gelin şöyle yanıma. Ah. Oh, mis gibi bir hava. Ee, neden suratınız asıldı? Demek koca bir kış çok yorulmuş usans. Okulun tatile girdiğine pek inanamıyoruz daha. Aylardır bugünü bekledik. İnanın içimden konuşmak bile gelmiyor. Ah. ...bu biraz da tatilde ne yapacağımızı bilmediğimizden kaynaklanıyor ya herhalde. olabilir, <gülüyor> olabilir değil, basbayağı neden bu Hans? Çıkar dilinin altındaki baklayı, <gülüyor> canım şu üzüntüyü atın üstünüzden önce. Sanki okuldan tatil boyunca uzak kalacağınız için üzülüyor gibisiniz. Ne söyleyebilirim ki, biz üç beş haftalığına bir kıyı kentine ya da bir dağ köyüne gidemeyiz. Tüm paramızı birleştirirsek ancak yüz markımız olabilir. Ne olursa olsun kafamızı çalıştıramazsak bütün yaz evde pinekleyeceğiz. Ama ben sizin ne istediğinizi biliyorum. Aa, hadi bakalım neymiş o? Neymiş? <gülüyor> Benim de istediğim hep birlikte bir yerlere gidip küçük çapta heyecanlı bir tatil yaşamak. Ha, sen harikasın. gerçek bir zaten. Evet Hans. <gülüyor> e, sizden bir yaş büyük olduğumu da hatırlatırım. Aslında çocuklar ben bu yaz halamlara gidecektim. Onlar biliyorsunuz Marsilya'da kalıyor. Güzel bir deniz, pırıl pırıl bir güneş ama siz siz içime sinmeyecek. Şimdi planımı dinleyin. Tamam hadi çabuk söyle. Bölge ormanına gideceğiz. Nasıl, ormanda mı yaşayacağız yani Tarzan gibi? Bırak şakayı Kar, bırak. Orada babamın orman korucusu olan bir asker arkadaşı var, Klaus amca. Geçen yaz onunla konuşmuştuk. Bize her zaman beklediğini söylemişti. Her ihtimale karşı babam telefon eder. Hatta bir de mektup yazıp verir bana. İşte bu mükemmel bir fikir. Ee, ama düşünmediğim bir şey var Hans. Neymiş o? Hadi oraya gidip başımızı sokacak bir yer bulduk diyelim. Buradan ta oraya nasıl gideceğiz? ne pahalı olur. Sonra istasyondan oraya yine sırtımızda yüklerle yürümemiz gerekir. Trenle gideceğimizi kim söyledi size? Ben onu da düşündüm. Kayıkla gideceğiz. <gülüyor> sahibi bu hiç aklıma gelmedi. Ormanın ortasından geçen kocaman bir ırmak var. Hem de dünyanın en zevkli, en ucuz taşıma aracı. Aa, Peki senin köpek ne olacak Hans? Onu burada bırakacağız. Ormana götüremem doğrusu. Bütün mesele bir kayık bulmamıza kalıyor. Onu da çözümledim, merak etmeyin. Yalnız şimdi hemen gidip nehirde bugünden bir keşif yapalım. Harika. Sanki birden canlandım ben. Ee, hadi kalkın ne duruyorsunuz? Yürüyün, yürüyün. <gülüyor> Çocuklar çocuklar bırakın suya taş fırlatmayı da gelin buraya. Evet Hans, aklına bir şey mi geldi yoksa? Bütün düşündüklerinizi <gülüyor> en küçük ayrıntılarına <gülüyor> kadar koyun ortaya. Sonradan eksik bir şey kalmasın. Yola çıkıldıktan sonra dönüşü olmaz. E tabii ama ailelerimizden nasıl izin alacağız? Ben alırım. Çünkü bütün yıl derslerime çok çalıştım. Ödülü hak ettim sayılır. Ben biraz zorlanırım. Çünkü babam yazın dükkanda kendisine yardım etmeyeyim söyleyip duruyordu. Ama sen de derslerinle ve okul takımındaki başarınla bu ödülü çoktan hak ettin Otto. Babanın seninle nasıl onurlandığını okuldaki törende gözlerinden okumuştum. Hiç belli olmaz çocuklar. Ama şansımı deneyeceğim tabii. Ay, sanırım bizimkiler de izin verir. Topu topu iki haftalık bir gezi olacak bu. O zaman iş bize kalıyor. Evet bize kalıyor. Ee, sen de yüzünü asma Otto. Olmazsa babanla gider üçümüz birlikte konuşuruz. En büyük güvencemiz babamın orman korucusu olan arkadaşı Bay Klaus. Onun elden geldiğince bize yardım edip göz kulak olacağını söyleyecek olursak izin vermemeleri için bir neden kalmıyor ortada. İşleri rahat etsin diye üçümüzün de okul, yüzme ve kürek takımlarında şampiyon olduğumuzu da hatırlatırız. Aa, bir konu daha var arkadaşlar. Kayığı nereden bulacağız? Ya Hadi çare bulun bakalım. <gülüyor> o işi bana bırakın. Akşam bunu da babamla konuşacağım. İyi o Aa, ama yanımıza nehrin ve ormanın bir haritasını almayı unutmayalım. Tamam anlaştık arkadaşlar. Yarın yine burada bu saatte buluşalım. Tamam. tamam. Gel bakalım Hans. Merhaba. Umarım haberler sevindiricidir. Ee, şey. Otto gelmedi daha biliyor musun? Sakın çocuğu evde alıkoymasınlar. Bilmem. Belki de... Sana ne oldu böyle Hans? Yüzünden düşen bin parça. Ümidim kırıldı Karl. Anlayamadım. Ne gibi? Boş ver. Söylemesem daha iyi olur. Biz Otto'dan korkarken yoksa sen mi izin alamadın? Hayır hayır. Başka sorun çıktı. Ya anlat hadi. Belki bir çözüm buluruz. Babam korucu Klaus'la telefonda görüşmeyi kabul etti. Hatta mektup da yazacak. Ancak kayık işini halledemedik. Aaa. Ama dün bu konuda da babanın yardımcı olacağını söylemiştin. Öyleydi ama babamın yakın arkadaşı Bay Artur'un kayığını alabiliriz sanmıştım. E vermedi mi yoksa? Babam istemeye çekindi. Belki onlar da bir geziye çıkar oğlum dedi. Ah, bu çok kötü işte. Hah, bak Otto geliyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, nasılsınız bakalım? İyiyiz Otto. Biz izin aldık ailemizden ama bir sorunumuz var. Neymiş o? Klaus amcanın bize yardımcı olacağını sanıyorum ama Kayık bulamayacağız galiba Ben ailemden izin aldım Bu maceradan vazgeçmeyeceğim arkadaşlar Çünkü kayık konusunu ben halledeceğim Aa, Sahi mi nasıl Amcamın kayığı var Hans Aa, Eskidir ama sağlamdır Aa, Bak bunu bilmiyordum <gülüyor> Eski olsun onarırız Elbette onarırız Amcam onu şu sıralarda kullanmıyor Konuşursak bize verebilir Gidip kayığa bakalım e, Amca nerede oturuyor? Aa, evi buradan fazla uzakta değil Siz oraya götüreyim hadi e, Hadi hemen e, gidelim. Gidelim. gidelim Irmak boyunca gidecek olursak kısa sürede varırız Aa, Demek ırmak kıyısında yaşıyor Evet kayığı da bahçede duruyor Ama aklımda kaldığı kadarıyla epeyce tamirat isteyecek Hadi o zaman zaman kaybetmeden gidip bakalım Hadi ...kolay gelsin çocuklar. <gülüyor> Bakıyorum... ...benim eski kayık bayağı işe yarayacak. <gülüyor> Sonunda kayığını tanıyamayacaksın amca. Ha, i̇sterseniz ben de yardım edeyim size. Ha, bakın size neler getirdim. Ha, bakın bunlar olmadan... ...hiçbir şey yapamazsınız. İşte şu zilt... ...şu üst ...şu da boya. Önce kayığın delinen yerlerini... ...tabir edin. Çok teşekkür ederiz amca. Aa, şey... Biz de size amca diyebilir miyiz? <gülüyor> Elbette Carl. Yeğenim Otto'nun arkadaşısınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama kayık bittiğinde elimizden almak yok. Öyle Ama... şey olur mu Bu kayık sizlerin artık. Bakın ne kadar yorulmuşsunuz. Çok emek veriyorsunuz. Heh. İşte getirdiklerimi buraya koyuyorum. Kullanırsınız. Ee, önce dediğin gibi kayığı zımparalıyoruz amca. Heh. Sonra da şey yapacağız. Her neyse, her neyse. işinizi yoluna koymuşsunuz. Sizin için yemekler yaptım. Biraz sonra gelin. Heh. Oldu mu? İyi ki geldiniz çocuklar. <gülüyor> benim hayadım benim kendisi Amcanı çok sevdim otu. Ben de Sahi Nehre ne zaman açılabiliriz dersiniz? Hmm, bugün çarşamba. Bir süre daha çalışmamız gerekecek evet, da öyle geliyor. Belki haftaya çarşamba günü yola çıkabiliriz. Yok canım o kadar uzamaz işimiz. Amcam da bize ara sıra yardım ediyor ya. Çocuklar gelin bakalım Gelin gelin Sofranın hazırlanmasına yardım edin Kayık işi kolay kolay bitmez daha ha, Amcam sesleniyor Çok sabırsızdır hadi gidelim hadi. O yaşlı haliyle bize sofra hazırlaması Ayıp olur zaten ee, Çocuklar beni durmadınız <gülüyor> Kızdırmayalım amcam Kafası kızarsa kayıktan oluruz sonra Günaydın arkadaşlar. Bakıyorum bugün erkencisiniz. Ya, günaydın ka. Günaydın. Ben bu gece hiç uyuyamadım. Ya siz ne yaptınız? Neden uyuyamadın kan? Ben öyle bir uyku çektim ki sormayın. Gezinin heyecanından olacak. Gideceğimiz yerleri hayal edip durdum. Daha işimiz bitmeden sen bize kök söktüreceksin anlaşılan. <gülüyor> Her neyse arkadaşlar size bir sürprizim var. Aa, Aa, neymiş o? o? Sabredin göreceksiniz. Aa, e, ama kızmak yok. Suç bende İyi değil hala. çünkü. <gülüyor> tamam tamam Anlaşıldı. kızmayacağız. Elsa! Çıkartı kacın arkasından. İşte sürprizim. Aa, aa, kim bu kız? Ee, daha önce görmüş gibi. şey bu kuzenim Elsa. E, merhaba, <gülüyor> desene arkadaşlar Elsa. Merhaba, merhaba. E, bunlar da birlikte merhaba. yola çıkacağımız arkadaşlarım Hans ve Karl. Tanıştığımıza sevindim. E, biz de sevindik Elsa. Amcam geziye çıkacağımızı ona söylemiş. Size yardım edebilir miyim? Ne yardımı? E, söz gelimi. Kayığı gayet güzel boyayabilirim. Aa kayığı biz de boyarız sen hiç Aha. merak etme. Aa bunda merak edecek bir şey yok ki. Sadece yardım için geldim. Ha, i̇yi de yardıma ihtiyacımız ha, bırakın, yok bizim. Bırakın bırakın ne istiyorsa yaptın. Yoksa gidip amcama şikayet eder. Ha, ama şunu iyice kafana koy Elsa. Biz üçümüz nehirde yolculuk yapacağız. Ve sen bizimle gelmeyi düşünme Doğru. sakın. Doğru. Bu benim vereceğim karara bağlı. Neyse canım size meyve suyu hazırlamıştım. Getireyim de sonra konuşuruz. bu kız başımıza dert olacak. Bu kayık dört kişiyi taşır mı hiç? <gülüyor> Aman sakın üstüne gitme. Biraz inatçıdır. Peki ailesi bizimle gelmesine izin vermiş mi? Evet vermişler bu sabah söyledi. Peki ne olacak şimdi? Hey çocuklar! Ah. Şu meyve sularımızı içtikten sonra isterseniz... ...yanımızda götüreceğimiz şeylerin listesini yapalım. Oktu. Bu Elsa gitmeyi iyice aklına koymuş. Tut beni sinirden düşüp bayılabilirim. Aşağısında adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.